Şu insanların keyif için seyahat etmediklerini, belli bir hedefe ulaşmak istediklerini anlıyoruz. Tabii bunun öteden beri bilinen bir konu olduğunu Mısır'a göç adından da anlayabiliriz. Ama konu bilinsin bilinmesin, sanatçıdaki görsel biçimleri kullanış tarzı sayesinde anlam kazanmakta ve inanılır hale gelmektedir. Gözümüz resim üzerinde kolayca ama sanatçının biçim yapısında tekrarladığı benzer çizgiler dolayısıyla belli bir maksada göre dolaşmaktadır. Yol çizgisi, otların meydana getirdiği çizgi, nehrin yaptığı çizgi ve nihayet tepelerin çizgisi. Gözümüz resim üzerinde yatay çizgileri takip ettikçe nasıl resmin sağına doğru kayıyor açıkça anlıyoruz. Gözümüzün bu kaymasını incelemek için resmi ortasından ikiye bölelim. Meryem oğlu hareketsiz kalır, Yusufsa yürüyüşüne devam eder. Meryem kaldığı kısımda anne arasındaki sakin bir sevginin ve şefkatin varlığını belirten birçok yuvarlak çizgi bulunmaktadır. Bu yuvarlak çizgiler de sağa doğru kaymaktadır. Gözümüz, mesela eşeğin dizginini takip ederek çarçabuk Yusuf'un sağ ayağına düşen kumaş çizgisine ulaşıyor. Yola gelince, önce yuvarlakken Meryem'in oğlunu geçince düzleşmektedir. Yusuf'un arkasındaki hareket de tepedeki fundalıkların yükselen çizgisiyle kuvvetlendirilmiştir. Bütün bu hareketlerin hızı Yusuf figüründe en yüksek noktasına varıyor. Onun elbisesi de gözlerimizin önüne kah derlenip toplanan, kah kesişen kuvvetli çizgiler sermektedir. Bu çizgilerin tümünde görünen karakter değişikliği göz dolaşımını çabuklaştırarak sahnenin görünüşteki sükununu yok etmektedir. Sanatçı buna engel olmak için resme ustalıklı çizgiler koyarak hem hareketin devamını sağlamış hem de kontrol altına almıştır. Mesela Yusuf'un dayandığı asa, ağacın bu hareketi ters yönden belirten dalları, Yusuf'la ailesi arasında bir sıra dikey çizgi yapan ağaçlar ve uzun bir ilmikle nihayetlenen yular çizgisi. En önemlisi de Yusuf'un geriye ailesine bakışından doğan çizgi. Sanatçı böylece hem Yusuf'un zor durumu dolayısıyla acele etmeleri gerektiğini hem de Meryem'in İsa çocuğa karşı duyduğu şefkati bize hissettirebilmiştir. Bir sanatçı, çizginin ifade gücünü bildiği nispette heyecanı yansıtabilir.